Türkiye Radyoları'nın tek arka bir ekonomik programı Perişan Efendi'ye sevkiler, saygılar, okullarımızda her eğitim öğretim yılının başında yaşanan kayıt parası krizi bu yılda yaşanıyor ve binlerden doluş adı altında kayıt parası alınıyor yetkililer kimse kayıt parası vermesin diyor ama kimse de para almadan kayıt yapmıyor okullardaki kayıt parası skandalına el atan Perişan Efendi, konu hakkında Milli Eğitim Bakanlığından bir yetkiliyi stüdyosuna çağırdı ve sayın yetkili şu anda yanımızda e, e, sayın yetkili e, efendim e, kayıtlardan para alınmalı mı alınmamalı mı alınmalı diyorsanız niye alınıyor alınmalı diyorsanız niye alınmıyor efendim evet efendim biz öğrenci kayıtlarında kayıt parası kesinlikle alınmasın demiyoruz ama alınsın da diyoruz yani, diyoruz evet yani alınması imkan dahilinde olsa da alınmasın, imkan haricinde olmasa da alınmasın. Şimdi efendim daha açık bir ifadeyle şöyle belirteyim. Evet efendim. Alınması imkan dahilinde olsa amenna dükkan seni. <gülüyor> Ama gelin görün ki kayıt parası alınmaması, alınması gereken kayıtların alınmamasına tahakkuk ettiği için almamak... Evet. Alamamaktan daha anlamlıdır sanıyorum. E, sayın yetkili efendim söylediklerinizden şunu mu anlamıyorum? <gülüyor> yani diyorsunuz ki kayıt parası alınmalı da mamalıdır. Bravo çok iyi izah edemediniz. Aynen onu demiyorum. <gülüyor> Peki efendim kanunlar ve söyledikleriniz bu kadar net olmasına rağmen e, neden hala kayıt parası alınıyor efendim? Şimdi ben alınan bu paraların kayıt parası olduğunu düşünmüyorum. Evet. Bunlar kayıt parası değil, bunlar bağış parasıdır. Bağış parası. Ya Veli gelmiş, ben illa da bağış yapmak istiyorum kardeşim. <gülüyor> Diyorsa bunun önüne geçemeyiz. Geçemez yani. evet. Tabii. Şimdi ile vatandaşlar var ki Ömer Bey, yani şiddetle reddediyoruz ama buna rağmen illa geliyor ben bağış yapacağım diyor. Efendim siz buna bağış diyorsunuz ama yani bağışlayın. Bağış gönülden isteyerek böyle kalpten yapılan yardımdır. Oysa zorla bağış toplanıyor diye bir takım şikayetler var. Vatandaş alınan paralara alınıyor efendim. Efendim bunlar olur, bunlar olur vatandaşlarımız alınan bu bağışlara alınmamalıdır Ömer Bey. Vatandaş alınan paraları alınmamalı da. Yani para alan görevliler de görevden artık canım. Vallahi bravo. <gülüyor> Allah'a bravo ibret alınacak bir söz söylediniz. Estağfurullah efendim. Şimdi tabii ki dediklerinize kısmen katılsam da kısmen katılmıyorum diyebilirim. Şimdi dediklerinize katıldığım anlamına gelmez ama bu Gelir de olabilir, olmaz da gelebilir. Efendim siz böyle böyle diyorsunuz ama yani böyle böyle olmadığını ispatlayan öyle görüntülerimiz var ki yani öyle böyle değil efendim. Öyle mi? Evet. E öyleyse seyredelim, öyle mi değil mi bir görelim Ömer Bey. Türkiye'nin herhangi bir okulunda, herhangi bir kayıt sırasında. Şey, beyefendi günler ben çocuğumu okula yalsam da acaba yardım olur musunuz? Tamam ya, önce 150 milyon kayıt parası alalım. Ama kayıt parası almak yasak değil miydi hani? E tamam ya, o zaman kayıt parası almayalım okulumuza 150 milyon bağış yapın bari. Bağış. <gülüyor> bağış yapamam çünkü bağış yapacak param da yok beyefendi benim. La o zaman 50 milyon bahis ver kardeşim. Bahis mi? Vallahi bahis de veremem ben ya. <gülüyor> Allah Allah o zaman bahis de verme. E o zaman 150 milyon hibe edin bari canım. Hibe de edemem, hibe de edemem, hibe edecek bir tek kuruşum bile yok Allah kiliğine kardeşim. La Allah Allah Allah abla ve la kuvvet la bari adak adak kardeşim. Adak mı? Ya kardeşim ben adam adadım ya. La <gülüyor> Allah la bela mısın oğlum? Kirli dinleyiciler az önce duyduğunuz gibi bir çocuk ve bir velisi vardı. Velisi çocuğunu okusun adam olsun diye okula göndermek yazdırmak istiyordu. Ancak bu cani ve gaddar görevli yasak olmasına rağmen çocuğun velisinden kayıt parası istedi. Şimdi de gırtlağına yapıştı. <gülüyor> Hemen mikrofonu mağdur vatandaşa uzatıyoruz. Allah sizden de olsun. Sizin de dediğiniz ve gördüğünüz kimin şu herif benden kayıt parası istedi. Para yok dedim o zaman... Ya canını ya paranı ya da çocuğunu dedi. Beyefendi necler şimdi mikrofonu mağduru mağdur eden mağrur beyefendi uzatıyoruz. Beyefendi yasak olduğu halde neden verilerden kayıt parası istiyorsunuz? Ayıp değil mi? Ya bu çocuğun geleceğine niye oynuyorsun? Ne hakkın var kardeşim senin buna? Allah Allah lan ne yırtınıyor kardeşim lan bırak bu haber programı ayaklarını ya. Güya basın numarası ya, bu çocuğu. <gülüyor> Duydunuz ve izlediniz Sayın Yetkili Bey, demek ki kayıt parası alınıyor ve neredeyse bir millet bu kayıt parası yüzünden eğitimsiz kalacak. Yani hala büyük önlem maalesef alınmadı, rica ediyoruz efendim. E valla şimdi bizden de milli eğitim olarak yani inanın başka çaremiz yok gibi bir şey. Ödenek az olduğu için her okulun kendi masrafını çıkartmasını istedik Ömer Bey. Evet. Şimdi bu amaçla bazı okullarımız önlüklere reklam bile aldı. Evet. Şimdi de okullarımızın bahçelerini gündüzleri otopark olarak... Evet. ...akşamları da ev arayanlara kiralık, ev... ...gece yarısından sonra da kalpazanlara para basma matbazi olarak kiraya vereceğiz. Nasıl? <gülüyor> Vallahi sanırım başka çağrınız yok. Peki Sayın Yetkili son olarak... Bizi dinleyenlere, e, özellikle de çocukları kaydeden ve e, kaydettirenlere neler soracaksınız efendim? Şimdi efendim son olarak buradan ben kayıt yapan öğretmenlere ve velilere sesleniyorum. Seslenin efendim. Aa. Öncelikle sayın velilere sesleniyorum. Sayın veliler, kayıt parası isteyen görevlilere kesinlikle para vermeyin. Evet vermeyin. Aha. Sayın öğretmenler, sizler de velisi para vermeyen öğrencinin kaydını kesinlikle yapmayın.